وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ مُحْسِنُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ ve cahidû bi amwâlihim ve anfusihim fî sabîlillâh ulâike humu sâdıkûn. Sadakallâhu'l Okumuş olduğum Hucurat Suresi 15. ayette Cenab-ı Hak müminlerin tanımını şöyle yapıyor. Müminler ancak şu kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman ederler. Ve İmanlarına hiç şüpheyi katmazlar. Kesin bir şekilde inandıklarını, şüphesiz bir şekilde inandıklarını ispat etmek üzere Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat ederler. Çaba ve gayret gösterirler. Dinlerinin hakim olması için her türlü üzerlerine düşen görevleri cihat ruhuyla yerine getirirler. İşte ancak iman ettik sözlerinde doğru olanlar, müminliklerinde sadakat gösterenler bunlardır. Öyleyse, imanımızda sadık olmak için, şüphesiz bir şekilde iman ettiğimizi ortaya koymak için, cihat denilen, her türlü İslam'ın hakimiyeti için hem şahsımızda hem toplumumuzda dinin diğer dinlere üstün gelmesi Allah'ın isminin yüce olarak kabul edilmesi Allah'ın önünde engel olan her türlü engellerin bertaraf edilmesi için müminliğimizi salih amel olarak ortaya koymak ve ispat etmek zorundayız. İmandan bahsedeceğim. Ne gereği var demeyiz herhalde. Kaçıncı defa demeyiz herhalde. İman arada bir bahsedilecek ve sonra başka konulara geçilecek bir atlama taşı değildir. Her konuyla bağlantılı olan ve devamlı bizim başlangıç gelişme ve sonuç her yönüyle devamlı üzerinde bulunmamız, diğer konuların ancak kendisiyle bağlantı kurulunca meşrulaşacağı, hayatımız boyunca onunla beraber yaşayacağımız her şeyimizdir bizim. Balık için su ne ise, mümin için, insan için de iman odur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de hep imandan bahsetti. Kur'an-ı Kerim Mekke ayetlerinde Mekki dediğimiz hicretten önce inen ayetlerde hep imana vurgu yaptı. Sonra yine bitmedi. Medine'de de hep ahkam ayetleri imana vurgu yaparak Ey iman edenler diye müminlerin imanına işaret ederek emirlerini getirdi. <gülüyor> Peygamberin 13 senede anlatmaya çalıştığı imanı bizim 13 saatte 13 derste anlatma gibi bir seçeneğimiz yok. Ve sanki herkes gerçek anlamda iman etmiş ve artık senelerce imandan bahsedilmesine gerek yok. Kabul edildiği için topluma ahlaki ve ibadi konular hocalar emri bil maruf yapanlar tarafından anlatılıyor ama yeterli bir temel olmadığından imanla alakalı altyapı oluşmadığından hep iğreti kalıyor. Gerçek anlamda imanın yerleşmediği bir gönle ahlaki müeyyideler ibadetle ilgili Emirler, hakkı tavsiye gibi hususlar sanki delik bir kaba su doldurmaya benzeyecektir. Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın netice vermeyecektir. Problemlerin özü gerçek anlamda iman edemediğimizden dolayıdır. Hem bizim şahsi olarak problemlerimiz hem toplumun hem de her şeyiyle devletin İman etmesi gereken şekilde iman etmemesidir problem. Bütün problemler burada odaklanır. Gerçek manada iman eden imanını salih amelle ortaya koyar. İman eden bütün dünyaya meydan okuyabilir. İman eden gerekirse bütün dünyayı karşısına alabilir. Yeter ki Allah olsun onun dışında Hiçbir gücü güç olarak görmeyecektir zaten. Allah'ın gücüne dayanacaktır. Ve tarafını, cephesini belli edecektir iman eden. Hayatın merkezine Allah'ı koyacaktır. Ve devamlı onunla irtibata geçecektir. Allah istemediği müddetçe dünya bir araya gelse, kılına bile zarar veremeyecekleri bir imana sahiptir mümin. Yine dünya bir araya gelse Allah istemediği müddetçe en küçük bir fayda dokunamayacaklarını La havle ve la kuvvete illa billah Allah'tan başkasının güç ve kuvveti olmadığını bütün zerreleriyle kabul edip inanacaktır bir mümin. Kur'an-ı Kerim'de tam 873 yerde iman ve imanla alakalı e, onun türevleri gündeme getirilir. Tam 873 yerde. Ki imanın dışında küfür kelimesini, imanla alakalı telhidi kavramları, söz ilah kavramını, Allah lafzını, Allah'ın diğer isimlerini gündeme getirdiğinizde imanla alakalı ayetlerin 3'te 1'den çok fazla yer teşkil ettiğini rahatlıkla görebiliriz. Evet, Allah bu kadar önem veriyor ve iman edin deyip geçmiyor. Üzerinde ısrarla vurgu yapıyor. Söz gelimi Nisa suresi 136. ayette Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey iman edenler iman edin diyor. Sadece iman etmeyenlere iman davetinde bulunulmuyor. İman ettim diyenlere de nasıl iman edilmesi gerekiyorsa, hakkıyla iman edin. Gerçek ile, gerçek bir şekilde, hiç şüpheye düşmeden, ispat edeceğiniz tarzda. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakkatükâti ayetinde buyrulduğu gibi, ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa, hakkını vererek, Allah ne kadar saygın ise, ne kadar azabından çekinilmesi gerekiyorsa, o kadar korkun. Layıkıyla bunu eda edin denildiği gibi, işte nasıl iman edilmesi gerekiyorsa, öyle iman edin. Sahabe iman etmişti, nasıl iman etti? İşte, öyle iman edin. İmanda onlarla yarışacak kadar, onları geçmek için gayret sarf edecek kadar, onlar da sizin gibi insandı çünkü öyle iman edin. Bizse bugün ashabı örnek alacağımız, Peygamber'in izinden gideceğimiz yerde tam tersine onların düşmanı olan, bizim de düşmanımız olan Allah'ın düşmanlarını yer yer dost kabul eden ve basit şeylerle teselli bulan imanla hiç bağdaşmayan. Davranış, yaşayış, ahlak, siyaset ve sosyal e, tavrı kendimize maalesef e, örnek kabul etmiş. İman ettik dediğimiz halde kafirler gibi yaşamayı tercih etmiş durumdayız. Evet, iman etmek her şeyden, her şeyden önce güvenmek demek, güvenilmek demek. Güvenle alakalı emniyet kelimesi aynı kökü paylaşır. İmanla alakalıdır. Emin olmak Allah Resulü'nün daha peygamber olmadan önceki vasfıdır. Bütün peygamberlerin özelliğidir. İnniyleküm Resulün emin derler peygamberler. Ben sizin için güvenilir emin bir Resulüm, elçiyim. Yine vahyi getiren Cebrail emin vasfıyla ifade edilir. Nezele bihi ruhul emin. Ruhul emin yani e, emin olan, güvenilir olan ruh Cebrail onu inzal etti denilir. Dolayısıyla bizim de iman eden insanlar olarak her şeyden önce herkesin her şeyini güvenebileceği bir emin vasfımız olması icap eder. Mümin her şeyden önce el-mü'min olan Allah'a güvenen ve Allah'ın da, tüm insanların da bize güvendiği emin bir şahsiyet özelliğine sahiptir. Maalesef bugün borç isteyenler bir borç borç zengin bir kimse tarafından bile güvenilemeyecek duruma gelmişler. Kimse kimseye her şeyini güvenebilecek kadar, kardeşliğin en üst zirvesine kadar gönlünü açamıyor, cebini açamıyor, yardım edemiyor. Arabasına yolda elini kaldıran kimseyi alamıyor veya evine tanımadığı bir kimseyi misafir edemiyor. Ve örneği daha çoğaltabiliriz. Çünkü müminlik artık sadece dillerde kaldı. Ben iman ettim, ben müminim demek yeterli değildir. Bakara Suresi 8. ayet Estağuzubillah وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ ve بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ ve وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan bir kısmı Allah'a ve ahiret gününe iman ettim ben de müminim der. Onlar mümin değildir. Onlar iman etmiş değillerdir. Müminim deseler de iman etmiş değildir bugün içinde yaşadığımız toplum elhamdülillah müminim diyenlerin toplumu kim istatistik yaptıysa %99 iman ettiğini zannettiğimiz veya o iddiada bulunan insanlar bu ayet ışığında değerlendirelim bu toplum mu? bu toplumun yöneticileri bu toplumun yönetimi mi? davranışları mı? Bu toplumun okulları mı? Bu toplumun mahkemeleri mi? Bu toplumun meclisi mi? Bu toplumun kanunları mı? Bu toplumun hayat anlayışı, yaşayış tarzı mı? Gerçekten iman etmiş insanların özelliğini taşıyor. Camilerimiz bile Allah Resulü'nün oluşturduğu camiye ne kadar benziyor? Ne kadar Allah'ın hükümleri gündeme getirilebiliyor? sokaklar, çarşılar, caddeler iş yerleri evlerimiz Allah Resulü'nün oluşturduğu müesseselere ne kadar benziyor kafirlerin kurumlarına ne kadar benziyor evet her şeyden önce kendimiz gerçekten müminlerin özelliğini tümüyle taşıyacak konumda mıyız başkalarını suçlamazdan önce Tabii ki başkalarını da suçlamaya hakkımız vardır ama önce kendi nefsimizi e, ne kadar İslamlaştık, ne kadar iman konusunda e, Allah'ın istediği tarzda kuvvetli bir imana sahip olduk, Allah'ın ayetleri okunurken ne kadar gönlümüz ürperiyor, efendim tüylerimiz e, e, e, e, ne yapıyor? E, Yerinde sabit olmaktan çıkıyor. Cidlerimiz huşu içerisinde fark gözettiriyor. Ki Kur'an bu özellikleri söyler. Ve ne kadar başka şeylerden daha fazla zevk alıyoruz. Para mı etkiliyor? Keyif, zevkler mi etkiliyor? Allah'ın dini, Allah'ın hükmü, Allah'a karşı yaptığımız ibadet ve Allah'ın Allah ayetleri mi bizi coşturuyor? Evet, bu konuları kendi kendimize sormak mecburiyetimiz var. İman her şeyden önce sevgidir. Sevgi de itaati itaat etmeyi mecbur eder. Ayeti hatırlayalım Ali İmran suresi. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'unuhu. Yuhbibkumullah. وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ Eğer Allah'ı seviyorsanız, öyle de ey Resulüm, Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin. Sevgi itaatı gerektirir. Sevginin bir bedeli vardır. Sevginin zahmete yönelik beklentileri vardır. Allah'ı seven peygamberine tabi olur. Bu dini yaşar. Peygamber gibi Allah sevgisini ortaya koyar. Her türlü sıkıntıları seve seve yerine getirir. Mümin olmak, imtihanlara tabi olmak demektir. İman ettik deyip de vereceğini mi sanıyorsunuz? Sizden öncekilerini nasıl imtihana tabi tuttuysak sizi de kesinlikle sınavlara tabi tutacağız diyen Ankebut Suresi 2. ayeti verelim Ve nelerden imtihan olacağımızı da sayan Bakara Suresi'ndeki e, korkudan, açlıktan, e, meyvelerden ve canlardan noksanlaştırmadan mutlaka sınava çekileceğimizi belirten ayeti hatırlayalım. Ve iman etmek e, sevgi gerektirdiği gibi iman etmek tümüyle Kur'an'da belirtilen esaslara en küçük çapta şüpheye düşmeden onları gönlünde bir tasdik, dilinde kabul ettiğine dair ifade ve bütün organlarıyla e, iman ettiğini gösterecek bir salih amel içerisinde olmak demektir. İman etmek için bir kitabın tümüne en küçük çapta bir itiraz bir dünyevi bir konudan dolayı şüpheye düşmeden tercih edecek bir kabul gerekir. Akarasuresi 85. ayet. Efet minona bi bazı el kitap ve tekfur ona bi bazı. Fama ceza ömen yafaluzalik minkum illa xizun fil hayat it dünya ve yam kıyameti kıyamet yurtduna ila ished il adab ve mallahu bi rafilin amma tamalun. Siz kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını ret mi ediyorsunuz? Bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden böyle yapanların cezası dünyada rezil ve rüsvay bir şekilde yaşamaktır. Ahirette de azabın en şiddetlisine onlar itilirler. Allah yaptığınızdan gafil değildir buyurulur. Hiç kimse bu toplumda ben kitabın bir kısmını kabul ediyorum, bir kısmına da inanmıyorum demez. Şu ayetlere iman etmiyorum. Şu ayetlere iman ediyorum diyeni ben duymadım. Peki Allah boşuna mı söylüyor bu ayetleri? Ve siz diye hitap ediyor müminlere, bize. Siz böyle mi yapıyorsunuz? Böyle yapanlara şöyle şöyle ceza. Dünyada ve ahirette. Bakın cezayı dünya, dünyevi olarak çekiyoruz. Böyle yapanların cezası, Dünyada rezillik ve rüsvaylık diyor. Herhalde bu ceza içinde olmadığımızı, izzetli, onurlu, şerefli bir şekilde toplum olarak, Müslümanlar olarak yaşadığımızı iddia edecek kimse yok. İzzet müminlerin hakkı olduğu halde, mümince yaşamadığımızın, kitabın bir kısmını önemsemediğimizin, bir cezasını çekmediğimizi herhalde kimse söyleyemez. Bu toplum bireysel olarak namaz gibi ibadetleri ve devletler, insanlar arası ilişkiyle alakasız konuları hiç şüphesiz kabul ediyor. Namazı inkar eden bir kimse pek yoktur. Kılmasa bile namazın kılınması gereken, eda edilmesi gereken bir farize olduğunu insanlar kabul eder. Ama insanlar arası ilişkiler ve devletle alakalı konular hiç de böyle değil. İşte kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmek. Yani iman yarımlığı, eksikliği kabul etmez. Yüz tane esas olsa doksan dokuzuna iman edip birine iman etmeyen bir kimse iman etmiş sayılmaz. Ama bu toplum söz gelimi faizin haram olduğunu da kabul ediyor mu dersiniz? Bu toplum devletin Allah'ın indirdiği hükümle yönetilmesi gerektiğini, efendim bütün kanunların Kur'an'a uyması icap ettiğini kabul ediyor mu dersiniz? Bu toplum kendi arasında fısıltıyla söylediği gibi gerçekten heykellere en küçük çapta tapılmanın Allah'ın gazabına sebep olduğunu kabul ediyor mu dersiniz? Kabul ettiğini varsaysak okullarda 20 milyon civarındaki öğrencinin hala heykellerin önünde saygı duruşlarına en küçük çapta itiraz edildiğini görmediğimiz durumu neyle nasıl izah edeceğiz dersiniz? Bu toplum kumara karşı çıkıyor mu dersiniz? Bu toplum zinaya karşı çıkıyor mu dersiniz? Bu toplum tesettürsüzlüğü bir suç olarak, ayıp olarak, bir Allah'a isyan olarak görüyor diyebilir misiniz? Bu toplum ticaretteki hilelere, kandırmalara, aldatmalara, yalana, dolana, ciddi manada imana zarar verecek bir davranış olarak bakıyor mu dersiniz? Sayabilirsiniz bununla ilgili nice hususları. Ve çok net olarak toplumun kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını kabul etmediğini, bir kısmını reddettiğini, hayatıyla, yaşayış tarzıyla kitabın önemli bir kısmını benimsemediğini, dışa çıkarttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte o yüzden de toplum olarak, Müslümanım diyen toplumlar olarak zilleti yaşıyoruz. Yahudilere ait olan zillet, Yahudilerden daha fazla bugün Müslümanım diyenlerin üzerinde. Çünkü onlar Yahudilere ait özelliklerin önemli bir kısmını terk ettiler. Müslümanlarsa Müslümanlara ait özelliklerin daha büyük kısmını terk ederek yerine Yahudilere ait özellikleri maalesef aldılar, benimsediler. Yahudiler biraz Müslümanlaşmadı. Ama Müslümanlar maalesef biraz Yahudileşti, biraz Hıristiyanlaştı, biraz Kemalistleşti, biraz e, gavurlaştı. İsterseniz kabullenmeyin. Biz de ne kadar bu e, benimsemelerden e, farkında olarak veya olmayarak e, bu virüslerden etkilendik e, hepimiz onu değerlendirmek zorundayız. Ama çoluk çocuğumuz ama akrabalarımız ama diğer e, Müslümanım dediği halde Allah'a yeterince e, iman etmediğini gösterecek şekilde itaatte çokça e, kusur işlediği halde bunu önemsemeyen e, sıradan vatandaşların durumu e, hepimizi ilgilendirmesi lazım. Ve toplum olarak gerçekten iman eden bir toplum muyuz? İslam toplumu muyuz? Bu, bu toplumun %99'u gerçekten mümin ve Müslüman sayılır mı? E, tekrar muhasebesini yapmalıyız. Tabii bunları yaparken e, halkı tekfir etmenin dayanılmaz bir zevkini duyan tekfirciler gibi bir kenara, bir köşeye çekilmemeliyiz. Bize çok iş düştüğünü tekrar gündemleştirmeliyiz. Bu toplumdan, bu toplumun fertleri olarak hepimiz sorumluyuz. Hakkı ve sabrı tavsiye etmekten, salih amel dediğimiz toplumu ıslah edecek ameller işlemekten sorumluyuz. Bunları yerine getirmediğimiz müddetçe bizim de felaha, kurtuluşa ermemiz Mümkün değil, husran bizi de bekliyor demektir. Öyleyse iyiliği emretmek, kötülükten insanları sakındırmak, mümin olmanın temel özelliklerindendir. Diğer müminleri kardeş kabul etmenin, topluma karşı görev bilincine sahip olmanın temel özelliklerindendir. İyiliği emretmek derken neyi emredeceğiz? Sakal bırakmadın, hadi sakal bırak. Onu mu? Başında takke yok. Al sana bir takke. Bunu mu? Tesbihin de yok senin. Sana da bir tesbih. Bunu mu emredeceğiz? Dostlar, Allah'ı kaybetmiş, tevhidi önemsememiş, tawutun ne olduğunu hiç duymamış, şirk mikroplarına alabildiğine kucak açmış insanlara, İyilik nasıl anlatılır? İyilik nedir her şeyden önce? İnsanlara bir şey vermeyi emreder Kur'an ve ita izil kurba yakınlarınıza verin neyi verme, vereceğimizi bize bırakır bugün yakınlara veya ihtiyaç sahiplerine verilecek şeylerin en başında iman gelir, tevhid gelir bir kimse imandan mahrumsa, yeterince tevhidi bilince sahip değinse, cehennem yolcusuysa, kalbi tok olarak cehenneme gitse ne olur? Aç olarak gitse ne olur? Ama bir kimseye iman verirseniz, aç olarak da ölse, mümin olarak ölür. Dünyası değilse de ahireti kurtulur neyi önceliklememiz lazım? Suriyeli'ye, fakire, fukaraya, diğer insanımıza emri bil maruf veya infak etmek konusunda neyi vermemiz lazım her şeyden önce? Allah'ı vermediğimiz, dini vermediğimiz, İslam'ı vermediğimiz insanlar doyurmak da mümkün değildir ve esas verilecek şeyi ihmal ettiğimiz için o Bugün sadaka, infak anlamına da ne kadar gelecektir? Eyvallah, bir kimseye Allah'ı hatırlatırken, imanı hatırlatırken, bir hediye ile beraber, bir ikramla beraber, karnı açsa karnını doyurarak hatırlatmak herhalde en güzelidir. Ama insanın ruhu açken karnını doyurmanın ciddi manada bir infak olacağını ben düşünmüyorum insanın temel ihtiyacı midesini doyurmak değildir. Kaldı ki özellikle bu ülkede açlıktan ölen yok. Ama imansız olarak ölen çok. Ve maddi olarak yardım etme mecburiyeti duyduğumuz insanlığa manevi olarak yardıma niye ihtiyaç duymayız? Karnı doyurmak zorunda olduğumuz insanların gönlünü, zihnini doyurma e, mecburiyetimiz yok mu dersiniz daha önce de söylediğim gibi eşine, dostuna, akrabasına, çoluğuna çocuğuna, iş arkadaşına komşusuna tevhidi İslam'ı anlatan bu konuda Allah beni hesaba çekmez, ben bildiğim imani esasları bütün yakınlarıma en güzel şekilde anlattım, öğrettim Diyen bir kimse var mı içimizde? O yüzden bu konuları önce kendimiz tümüyle tevhidi bir anlayış içerisinde imanı en birinci mesele olarak görerek e, içselleştirmek e, e, samimi bir gönülle e, iman esaslarını tümüyle bize kılavuz olacak, bizim elimizden tutacak, bütün hayat görüşü olarak e, benimseyip, sonra diğer insanlara güzellikleri tattırmaya çalışmak. İşte emri bil maruf budur. İşte insanlara vermek budur. E, i̇manı yaymaya çalışmak, salih amel dediğimiz insanları ıslah etmek budur. İnşallah hepimiz e, Allah'a tekrar söz vererek iman ettiğimizi e, ispat eden, iman ettiğimizi, e, bu iddiamızı pekiştiren ve samimi olduğumuzu gösteren bir tavırla e, hayata daha mümince e, bakarız ve bugünkünden daha güzel yarınlarımız olsun diye Gayretlerimizi artırırız. Ela inna sen el kelim ve abla anizam. Kelamullahi melikil azizilallam. Kemakalallahu tabarake wa taala fil kelim ve izakur el Kur'an. Fes temio lah dan sedulalek muturhamun. min din Islam.